Burçefem'in sevgili dinleyicileri, dünyanın en kahraman fakat aynı zamanda en unutkan milletlerinden biriyiz dersek, bir hakikati, bir gerçeği ifade etmiş oluruz. Evet, dünyanın en unutkan milletlerinden biriyiz. O kadar ki kültür dünyamızın en seçkin şahsiyetleri olan şairleri ve yazarları ölüm yıl dönümlerinde bile hatırlamıyoruz. İşte burada itiraf ediyorum, eğer İstiklal Marşı'nı yazmamış olsaydı, ne yazık ki Mehmet Akif'i dahi hatırlamayacaktık. Süleyman Nazif de unutulan, hatırlanmayan, hatta ölüm ve doğum tarihlerinde dahi kendisinden bahsedilmeyen bu önemli şahsiyetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Merhum Süleyman Nazif, Ocak ayının soğuk bir gününde rahmet Rahman'a kavuştu, arkasından gözü yaşlı bir nesil bıraktı. Şimdi Süleyman Nasip'e önem veriyoruz çünkü e, milli şairimiz, kahraman bir karakterin sahibi, o zamanki Osmanlı vilayetlerinin bazılarında mesela Bağdat'ta, Basra'da valilik yapmış, siyasi görevlerde bulunmuş bir büyük şairimiz. Efendim, bu şebde cucişi yadınla ağladım, durdum, gel ey Kerimeyi tarih olan güzel yurdum diye başlayan o Daus Sıla şiirini kaleme alan şairimiz, son derece içli bir edibimizdi. Onun vefatından sonra kaleme alınan yazılar, bir araya getirilmiş ve kitap şeklinde yayınlanmıştı. Bugün kimsenin, Hatırlamadığı ölüm yıl dönümünde büyük şairi anmak birkaç cümleyle olsun ondan bahsetmek istedik tabii. Zaten Mehmet Akif'i anlatırken, Mehmet Akif'ten bahsederken Süleyman Nazif'i de nazarı itibara almak gerekir. Çünkü Akif merhumun candan, ciğerden dostlarından biri de Süleyman Nazif'ti ve bu ünlü şairimiz Akif hakkında bir de eser kaleme aldı. Bu kıymetli kitabı Mehmet Akif hakkında yaptığı çok önemli araştırmalarıyla tanınan Ertuğrul Düzdağ Bey Türkçemize yeniden kazandırdı. Yani hem Osmanlıcasıyla hem de Latin harflerine çevrilmiş şekliyle ve ikisi bir arada olmak kaydıyla bu güzel kitabı neşretli yayınladı. Akif'i sevenlere, Süleyman Nazif'i sevenlere, kültürümüze hayran olanlara bu vesileyle tavsiye ederiz. Efendim, 30 yıl önce tabi, şimdi 72 yıl oluyor. 5 Ocak 1927'de fani varlığı toprağa verilen Süleyman Nazif, hala milli bir ateş halinde içimizde yaşamaktadır. Hz. Mevlana, Ölümümüzden sonra toprağımızı yerde arama, mezarımız arif kişilerin gönüllerindedir, diyor. Yetmiş yıldan fazla bir zamandan beri, günlük haftalık her gazetede, yazılar neşeden Süleyman Nazif, edebiyatımızda, üslub şahı olarak tanınmış bir edip ve şairimizdir. Yani Türkçeyi en güzel şekilde kullanan, en ufak bir telaffuz hatasını dahi affetmeyen Ahmet Haşimin değiliyle kelimelerin serdarı olan Süleyman Nazif Türk edebiyatının, Türk kültürünün çok önemli bir şahsiyetidir. Adının edebiyat tarihine altın harflerle yazılması Gerektiğini biliyoruz. Onun ateşli ve sanatkar ruhu, Türk nesrinin başlı başına bir abidesi olan tuştan yazıları daima kalplerimizde yer edecektir. Sevgili dinleyiciler, Süleyman Nasip'in yazılarındaki çok ateşli üslubu ve düşüncelerindeki sıcak samimiyeti ile edebiyat tarihimizin daima iftihar edeceği ve şerefle adını anacağı seçkin bir zimadır. Türk'ün milli gayzını yani milli öfkesini müstevlilere karşı yani memleketi istila edenlere karşı belagatla haykıran en tehlikeli günlerde bile memleketi hakkındaki imanını kaybetmeyen, memleketine olan inancını kaybetmeyen, milletine olan bağlılığını kaybetmeyen Süleyman Nazif, yüksek ve necip kalpli bir Türk vatanperveriydi. O, Namık Kemal'den sonra memleketimizin en coşkun ve heyecanlı bir şairi ve edibi olarak gönüllerimize girdi. Mütareke acı günlerinde, yani İstanbul'un İngilizler, Fransızlar tarafından işgal edildiği, Türkiye'nin manevi bir mateme büründüğü o netameli yıllarda Hadisat gazetesinde yazdığı meşhur kara bir gün makalesiyle, Türk milli vicdanının bir temsilcisi olarak ortaya atıldı. Malta'da geçirdiği o ıstıraplı sürgün günlerinde, Türk kahramanlığını kan ve ateşle yazacağı hamaset destanını, önceden hissetmiş ve istikbal hakkındaki kanaatini, şu iki mısra ile anlatmıştı. Ruhum benim oldukça bu imanla beraber, 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. Dursun Gürlek'le tarih musabeleri devam ediyor. Ne yazıktır ki bu vatan üzerine titreyen, onun acılarıyla inleyen ve bu yüzden sürgünlere giden Süleyman Nazif yeni nesle layıkıyla tanıtılmadı. Üzülerek ifade edelim ki bugün bile vefat yıl dönümlerinde hele hele bugünlerde kendisinden çok bahsettiğimiz Mehmet Akif'in vefat yıl dönümünde büyük şairimizin Edirne Kapı şehidliğinde kabrini ziyaret ettiğimiz zaman, kabri ziyaret edilirken Hemen yanı başında bulunan ki aralarında nihayet bir karşılık mesafesi vardır. Süleyman Nazifi de yine bir tarafında bulunan büyük hadis alimi Babanzade Ahmet Naimi de gençler Akif'i ziyaret etmeye giden kimseler tanımıyorlar. Oysa bunlar daha... Amiyane tabirle dünkü nesildi. Yani aradan yüzyıllar geçmedi. Osmanlıların son zamanında Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişen ve bu milletinin inancına, kültürüne, tarihine, edebiyatına büyük katkıda bulunan, son derece büyük hizmetler eden önemli şahsiyetlerdi. Evet, Akif'le birlikte tabii onları da tanımak gerekiyor. Süleyman Nazif yaşadığı devirde varlığını bütün memlekete duyuran vatan ve millet hadiselerinde mevcudiyetini bir ihtiyaç olarak hissettiren bir kimse idi. Ama ne yazık ki yeni nesil onları, başta Süleyman Nazif olmak üzere diğer milli şairlerimizi unuttu. Profesör Fuat Köprünün dediği gibi, memleket en korkunç, en felaketli zamanlarını yaşarken Hodbin ve Lakayet şairlerimiz daldıkları gaflet uykusundan uyanmak istemediler. Ve vatanlarının matemine üç dört damla gözyaşı dökmekten bile çekindiler. Kalemlerini şahsi hırslarına bir mecra şekline sokan bazı bedbahtlar da yeryüzünde görülmemiş bir gaflet eseri olarak yabancı davaların müdafasına ve kendi milletleri aleyhinde vesikalar hazırlamaya çalıştılar. Her türlü pisliklerle dolu bu çirkin kara sahnede alnının akıyla yükselen Türk'ün masum ve lekesiz simasını ilahi bir ışıkla aydınlatarak cihana temiz ve nurani gösteren pek sınırlı, pek mahdut adamlarımızdan biri de ateşin, samimi, vatanperver Süleyman Nazih Bey'dir. İleride bu kara günlerin meş'um hatırası tarihe karıştığı zaman memleket elbette bu mukaddes hizmeti unutmayacak diyor. Efendim yıllar önce kaleme aldığı bir yazısında ordinarius Profesör Fuat Köprülü. Değerli dinleyiciler Süleyman Nazif 4 Ocak 1927 gecesi. Kırk dereceyi geçen ateşiyle o kadar mustaripti ki ölümünden birkaç saat önce şairi azam Abdülhak Hamid'e bu ıstırap bu gecede devam ederse kendimi pencereden aşağı atacağım demişti. Beraberinde getirdiği doktor da ümidini kesince Hamid müteessir ve perişan bir halde aşağıya inmişti ve tam bu sırada Süleyman Nazip'te, Son sözünü söylemiş. Gel bana seni göreyim Üstad. Fakat bunları Hamide duyuramamış ve o gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Demek ki önümüzdeki 2007 yılı, tabi Süleyman Nazif Bey'in vefat yıl dönüm oluyor. Yani önümüzdeki Ocak ayı. Evet, 1937-2007 cenazesini sevgili dinleyiciler Türk Hava Kurumu kaldırıyor. Edirne Kapı Şehitliği'nde dört yıl maalesef taşsız ve nişanesiz yattıktan sonra mezarını İstanbul Belediyesi yaptırıyor. Mezar taşına kardeşi Faik Ali'nin ki o da büyük bir şairdir. Kardeşi Faik Ali'nin onun için söylediği şu beyit kazıldı. Şimşek mürekkep olmalıydı yıldırım kalem. Tahrir için kitabeyi i sengi mezarını. Yani Süleyman Nazif'in mezar taşınındaki yazıyı, kitabesini yazmak için şimşeğin mürekkep olması, yıldırımın da kalem olması gerekirdi diyor. Efendim, eski Darül Fünun müderrislerinden, eskiden üniversitenin adı Darül Fünun'du. Üniversitenin darülfünün olduğu sıralarda bu eğitim kurumunda metinler şerhi profesörlüğü yapan ve Akif'in de çok samimi dostlarından olan Ferit Kağan Bey, Süleyman Nazif'in ölümünden sonra ona bir türbe yapılacağı haberini duyunca şu güzel kıtayı kaleme alıyor. Efendim kıta şöyle. Sağlığında nice ehli hünerin bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürüp evvel onu açlıktan sonra bir türbe dikerler başına. Evet, bizde adet böyledir. Tabi Süleyman Nazif hakkında eserleri konusunda, şiirleri mevzuunda daha çok sözler söylememiz gerekir. Ama zamanımız müsait olmadığı için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. İlerideki tarih müsahabelerimizde Süleyman Nazife ve eserlerine dair İlginç anekdotlara yer vereceğimiz de şimdiden bir müjde olarak söylüyoruz. Evet bir başka tarih mülakatesinde buluşmak üzere hoşça kalın.